Bekirler 95.0 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz Programı'nda daha birlikteyiz. Bu hafta epey bir zaman sonra Açık Deniz'i Alicen Turoğlu ile birlikte yapacağız. Alicen merhaba. Merhaba Beysun. Alican senle son telefon konuşmamızda aklında kalan Hı. bir cümlen var. Ya Beysun ihtiyarladık artık olmuyor demiştin. <gülüyor> Yelken... <gülüyor> hemen baştan sorayım e, yelkenden ufak ufak vazgeçme halim var mı yok arada düşünüyorum gündeme getiriyorum ama sonra gündemden kaldırıyorum tekrardan aynısıyla e, yani belki tekne boyunu küçültmek falan filan ama e, yani iki kişi elli fit tekneyle abraması her sene daha zorlaşıyor bunu itiraf edeyim yani bir tek ben değil meyir de itiraf ediyor e i̇şte <gülüyor> brainstorming yapıyoruz. Bakalım. Göreceğim. Yani şöyle aslında e, evet e, yaş ilerledikçe fizik gücü daha önemli olabiliyor ve bunu da karşılayan işte bir takım elektrikli binçler vesaire gibi çözümler evet, var. Evet, evet, evet. Var ama ne kadar çok aksesuar artarsa o kadar da problem artıyor demektir. Yani e, Tabii problem de artıyor. Yani yeter yaşın bir avantajı tecrübe. Yani sen hakikaten bir, birkaç kere başıma geldi. Demir tutturamıyor bir türlü Yunanistan'da böyle Mert'in gözünde bir adada. E biz gittik. E işte artık biliyorsun yani ikinci denemede demiri duruyorsun a taradığımız da oldu. Böyle konusikler diyeceğiz. Ama yani e, şey e, işte havayı kolla, demiri kolla, onu kolla, bunu kolla falan. E, bunlar da tabii e, şey yani dediğim gibi böyle Teknenin belli bir su boyu bir var, salma uzunluğu var. Öyle her yere bize giremiyorsun. Yani metre su bulman lazım. Ee, Tabi genelde adalar daha şey ama bizim taraflar tıkış tıkış gelecez o konuda zaten. Ayrı bir tıkış, tıkış. halinde görüşürüz diyorum. Özet bu. <gülüyor> Peki hep şu ayrım vardır. Hani yelkenciler, motor yatçılar gibi. Sen epey Aha. dolaşıyorsun nehirle birlikte. Yani hem Türkiye'de hem yurt dışı Yunan adaları vesaire. Hmm. E, denizci kimliği önde olan motor yatçılarla karşılaştım mı? Biz mesela karşılaştık bir, bir seferinde. Yani bir e, çift e, motorlu bir tekneyle dolaşıyorlardı. Ama yani hmm. sanki bir yelkenli tekneyle dolaşırmış sakin, e, dingin evet. e, ve wow. sorduğum zaman da, ya yelken zaten yelkençi arkadaşlarıma sorduk. Sorduğumuz zaman zaten yüzde yetmiş motorla gidiyorlar yüzde otuz yelken yapıyorlar dolayısıyla biz motorlık bir tekneyi tercih ettik dedi. Sen ne diyorsun? Ee, yani doğru çok efendiyi çok cici insanları biz de rastladık özellikle e, Bozburun'da e, karşı şey Nedikseli'ada yani ada boğazında orada e, böyle bir işte demirledik demir taradı hava çıktı böyle yirmibeşe demir taradı. Ee, i̇şte bu zincirleme olur ya şeyler, ee, sonra bir sürü aksilikler, motor çalıştı, çalışmadı vesaire. Mesela hiç bir motor yatın kaptanı bu atladı, geldi Zodiac'la, kafayı toparladı, açtı, demiri tekrar attık falan. Yani e, bu yardımlaşmalar var aslında, var. Ve dolayısıyla e, hakikaten son derece pozitif, sakin, gürültü yapmayan, jeneratör olsa bile jeneratörünün egzosunu öbür tarafa alan şimdi böyle düşünceli insanlar da var. Yok değil, var. Ama düşüncesiz bir kalabalık da var bunu da itiraf etmek lazım. Şimdi, şimdi öyle, sana olmuş. Şimdi onu soracaktım sana. Sen kaç yıldır evet. denizdesin Alican? Ben vallahi 1000'den beri denizliyim demiştim. Yani <gülüyor> 7, 7 8 yaşından böyle denizdeyim. Yani, yani Boğaz'da kürekle <gülüyor> başladık işte soruldu. Tabii. <gülüyor> Belki e, Türkiye'de hani, amatör denizliğinin gelişmesi ya da nerelere evrildiğine dair önemli bir e, şeyin deneyimim var. E, Şeyle nasıl e, bu son yıllarda özellikle pandemiyle birlikte bir e, profil değişikliği oldu. Özellikle biraz da Rusların katkılarıyla sanki güneydeki evet. yaşam tarzı, stili ya da ne, da ne demek gerekir bilmiyorum ama değişti gibi. Evet. Buna bağlı olarak marinalar değişti herhalde. Hı. Nedir şey profildeki, profile dair e, ya profil, Çok profil incelemesi yapamadım. Yani bir tek insanları sen andık bir teknenin limana girişinden, manevrasından, demir atmasından. E, dümendeki adamın e, önde karısı veya sevgilisi ona hitap etmesinden veya diğer ekip elemanlarıyla iletişiminden bir profil hakkında bilgi sahibi olabiliyorsun. E, çok acemi insana aslında. Yani insanda özgüven azaldıkça bağırma artıyor. Öndekine bağırıyor, öndeki bağırıyor, öndeki bir şey anlamıyor. Kıştakine bağırıyor, karadakine bağırıyor. Çok böyle baka var. Tabii e, ikinci şey tekne boyları. Yani artık 45 fitin altında herhalde tekne çok az satılıyor. Dolayısıyla e, henüz bir iki senede ders alıp şey almış olan altına 45 fit yelkenli veya motor yat alıp işte nasıl olsa şey diye koyularda e, demirleme içmiyor. Yani çok fazla seyir yapılmıyor aslında. Problem de orada. E, dolayısıyla e, yelken çok az. Yani en güzel rüzgarlı havalarda bile yatıyorum. E, Hisar Önü Körfezi'nde yani yazın en keyifli zamanlarında. 4-5 yerkenden fazlasını görmedik. Ya bir kilo bir yerden bir yere gidiyorsa o genelde yabancılar oluyor. Ee, i̇şte biraz yerken yapıyorlar. Bazen ufak tefek yarışlara denk geldik. Bu seyahatin en komik anekdotu bizim tabii pervane arz alınınca e, ha, inlasan, ya. onu Onu e, ben e, ayrıntılarıyla anlatsana o çok güzel bir hikaye <gülüyor> bence. <gülüyor> evet eski geçsin. günlere döndük. Eski günlere döndük. Çünkü bozburunda e, yani pervanein göbeğinin değişmesi gerekli. Halatlı olan bir halat, halat pervaneyi zedeledi, motoru kilitledi. Yok ee, ben o başını istiyorum. Yani avara olurken ne oldu? Ee, avara Avar Avar olurken değil, de, demirde. Demir, ha, demirde ha. E, demir taradı. Demir tarayınca böyle bir iki taraftan da koltuk almıştık. E, Kişteli adamı galiba o Kayalık adaya Bozgur'un yat kulübünün karşındaki. E, rüzgar böyle sancak tarafından basıyor. Sancak da bir yay gibi oldu. Sancak kıç şey. Söyle e, koltuk. Tancağı boşladım, motoru çalıştırdım. Hafif kafayı açmak için bir hamle yaptım. İskele tarafını çözeceğim. İskele tarafında da, e, o da benim kabahatim, e, eski çıkma anayakam mandalarını koltuk olarak kullanmıştım. Çıkma anayakam mandaları evet. tabii e, olduğu gibi suyun dibine çöken bir şey. Böyle hani yüzen alat değil. E, o anayakam mandaları bizim eski. Uzun diye onu tercih ettim. Yani nereden baksan bir 25-30 metre var kıyıya. Çünkü orada kıyı çabuk ısırlaşıyor. Ee, tekranın altında birikmiş pervane güzel dolanmış tabii böyle bir pervane hareketinde şanzıman hepsini kitledi. dolayısıyla işte hmm. dediğim gibi eksik olmasın zodiaklı yat kaptanı geldi adını bile unuttum ama müjdeşekkirim kendisine ee, yani adını bile öğrenemedik aldı çekti i̇şte demiri tekrar attık sonra daldım hakikaten bir koca öbek böyle. neyse çıkardık e, Nasıl güzel. çıkardın? Yani şu a, şeyi... sen de şey gibi, şey gibi nevet, Kap... Kaptan şeyi? Kaplamanı hatırlıyor musun? Kapri aklıma geldi. Ya, evet, sen Ama o, o, e, o, o, şeyle, şey e, yani şey genital testeresi vardı ama bu böyle yani şey yönünde dalıp dalıp ters yönde tur attıra attıra sonunda çıktı, boşalttık. E, fakat motor çalıştı güzel, yol da verdik. Bin devire kadar problem yok. 1200'e çıkınca tekne göbek atmıyor normal zangırtı başlıyor neyse işte o gün orada bir Bulgaz diye güzel bir koy var orada Alarga'da kaldık, iyi demir tutan bir yer Diller ki bu çekek var bir tane Loça Türk diye bu Bozgun Yat Kulübü'nün biraz ilerisinde oraya gittik Diller lifleri yok ama çekekleri var B2 alıp bakabilirler oranın böyle galiba Ersan Bey çok böyle efendim çalışkan bir müdürü var, geldi adam nargileri kendi daldı Dedik ki ya biz bunu alamayız. Yani bu bilgiyi kızakla alamayız. Çünkü salmada torpil var. E ne yapacağız? Diler ki siz yavaş yavaş mal başına orada yer bulursunuz. Ondan sonra biz de eski günler <gülüyor> günlerde olduğu gibi neyirle ikimiz böyle önce orsa çeke çeke bozburun körfezinden çıktık. Neyse bu neydi Kurtoğlu burnu dönünce rüzgar şiddetlendi. Çok keyifli bir seyirle şeye kadar geldik. ülke geldik. Tabii orada yine rüzgar hatırlarsan kafaya çeker. Doğru. Resmen yarış günlerim aklıma geldi. Orta çeke çeke kumlu ülke geldik. Kumlu <gülüyor> devirledik. Cumhurstu pazarı orada geçirdik. İşte ondan sonra da ayrı bir anlatırım. Ee, öyle e, önce parça bulundu. Ee, yani e, tabii çok kalabalık. Marmaris Rusların özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra Akdeniz'deki neredeyse bütün Rus tekneleri Marmaris ve Göce'ye gelmiş. Yani hem onlara vize yok. Bunun kadarıyla tekneyle girişlerini transitlok falan diye bir süre alıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla yani marinalar ağzına kadar dolu. Koylar ağzına kadar dolu. E, kendileri yarışlar yapıyorlar. Manu işte Göcek'le. Onu da gördüm. Böyle şeydi bütün. E, tabii arada bizim Türk tekneleri de var. Dolayısıyla mesela Nessel ya e, o sakat motorla girme imkanı bulamadık. Yani benzin iskelesi dolu. Bir koca motor ya park etmiş. Şey yapıyor. Hava esiyor. Neyse ki servis e, Çağatay'ı bulduk. Volvo, Çağlı Dönertaş biliyorsun konumuz olmuş. Milli Lazerci günü. a evet. İşte, evet. Konusun, O e, Netsel Palamard arkadaşıymış. Onun botuyla tekneye geldi. Testi öyle yapabildik zaten. O da dedi ki göbek değişecek. E, varsa hemen ama Yoksa sipariş edeceğiz. Yarım saat sonra geldi. Sipariş ediyoruz on gün. Biz kaldık sana on gün şeysiz. Ee, motor, o, motor motor Yani bin devir motor. Üç bin biliyoruz en fazla. İşte orada yana limana girçek. İşte böyle yalancı vazda bir iki gün geçirdik. Onun yanındaki Koy koyda bir iki gün geçirdik. Sonra dedik ki... Falar evet, da artık... mı kaldınız? Eee gün marina, gerisi Allah'a göre. Çünkü bana fiyatları konusunda bilmem bilgim var mı? Yani artık bu iş Türkiye'de hani işte iyi kötü para kazanıp gelirinin bir kısmını da hobi marini ayırayım diyen insanın kapasitesini geçmiş vaziyette. Yani fikir vereyim. Hatta sana istersen bir bilmeci de söyleyeyim. Mesela 45 litri katamara. İşte o, yani malamberinki gibi falan. Evet. Göcek'te Marina'da bir senelik kirası kaç para olmuş sence? Tahmin? Hiç 10 bin euro desem olur mu? <gülüyor> Olmaz. 680 bin artı KDV. Bir arkadaşım fiyat aldı ben oradaki. Yani bir milyar liraya yakın mevzu. Şimdi artık bu rakamlar e, hakikaten e, yani çok çok para kazanıyor olman lazım ki hani hayatını sürdüreceğim bir de hobine bu paraları ayıracağım Türkiye'de enteresan bakalım nereye gidecek Halicen e, çok tesadüf bu sabah böyle ufak Facebook'ta Instagram'da filan e, dolaşıyordum ee, aynı şikayet yurt dışında da var. Bir adam işte 12 püf noktası e, marina paralarını ödemeden e, işte tekneni e, yürütmek gibi filan. Yani hı hı. E, şey tabii bunda herhalde artan tekne nüfusunun da önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Yani... E... O da var Beysun. Bir de bir faktör sana söyleyeyim bu katamaran meselesi. Bu ayrı bir çaptır olarak senle bunu biraz felsefi olarak da tartışmak istiyorum ondan sonra. Sen de, sen de bir katamaran işte abinin katamaranı var. Onunla seyir yaptın. Evet. Falan ee, yani katamaranlar her şeyi hızla tüketiyor. Hani böyle balon balığı nasıl girdi balıkları yiyor ya şey yani mannedeki hmm. yerleri tüketiyor. Volvo'nun motor staklarını tüketiyor çünkü iki motor takıyorsun. Kirletiyor. Evet. Pis su tankı, suyu ıvırı zıvırı yani böyle bir denizde yüzen küçük kasabalar kurulmuş vaziyette. Ee, geri gelince anlatırız hemen üstü gelmesin. Neyse ben Macera'nın sonunu aktarayım sana. Ee, dolayısıyla şey görüyorum barınamadık. Yani hem marina fiyatları bir acayip e, şeyde. Dedik ki bari ikinciye gidelim işte gene bastık yelkeni. Tabi bir de o iş yarım çok erken yaptım. İkinci <gülüyor> izlerken sonra bu ben didim Demarin grubu didim kompakt teknesiyim. E onların işte böyle diğer Demarin e, ait manalar bir hafta kalma promosyonu var. Dedik ki ya Göçege gidelim. güzel güzelisiyor. Yarı yolda karar değiştirdik daha yılançık yılan yılançık hatırlarsın adayı orada. Dedik evet. yani biz Göçege gidiyoruz. Güzel bir yerken seyirle Göcek'e ye kadar gittik. İşte Devman'la bağlandık. Göcek'te eski dostları gördük. Arada parça geldi. Bu arada tabii e, yani neye şöyle dönsen euro diyor. Yani neredeyse Marmaris'te bazı yerlerde dingiyle yanaşmak. Tekneyle değil. zodyak botla. 50 euro falan istiyorlar. Dolayısıyla e, milletin gözü dönmüş. Hakikaten gözü dönmüş. Bu panaslıktan mı? E, bu koşullardan mı? Devlet bu mahalle işletmecileri veya o iskele işletenlerden anormal rant mı alıyor? Yani, e, çok tuhaf bir orda. E, Göcek'te parçamız geldi. Eski dostlar. Halicen hazır, da... parça, hazır parçadan söz ederken sen göbek geçiyorsun. Ben de anlıyorum ne söylediğin ama biraz daha açıklık getirmek için Pervanenin ya bu ka kaptanır pervane dört yapraklı bir kaptanır pervane. Boru var kaptanır Göbek dediğimiz ka kanatlarının bağlı olduğu e, ortadaki <gülüyor> halk diyorlar. <gülüyor> yani mekanizma. Bir, bir mekanizma var. Böyle bir nasıl diyeyim sana bir silindirik bir şey. Küçük bir yani şey. Bir karış uzunluğunda aşağı yukarı 10-12 santim çapında böyle bir şey. içinde işte dişi var. Kanatlar ona bağlı. Onunla tahrik oluyor. Evet. Dolayısıyla o, o, onun onun de, ondaki hasar da ondaki hasarlara bir titreşim e, yapıyor yani şu, e, şu benim e, motoru S drive motor benimki yani kuyruklu motor kuyruklu motorun dişlerine zarar vermesin diye o pervane havanın içine bir kauçuk john e, ama kalın bir kauçuk e, bir kılıf geç e, kılıf geçirilmişler sanki dolayısıyla bütün darbeyi o kauçuk alıyor ve kauçuk yumuluyor anlıyor musun kauçuk yumulunca e, dişlere zarar geçmiyor yani hikaye aslında akıllıca bir şey. Ama tabii kullanamıyorsun. Neticede bizim o komple değişti. Mecburen. Peki e, nedir hasar maliyeti? Hasar toplam. maliyeti e, toplam maliyet aşağı yukarı söyleyeyim sana e, bin euro e, parça. Üç e, tane gaz aldılar. Çok makul bir para aldılar. Yani ama öyle şeydi bin euro e, yurt dışından gelen parçaya ödedik mecburen. Pervanenin üzerine. Bir ee, e, e, <gülüyor> yok o kadar çekti. değil tabii. o kadar <gülüyor> değil ama yani Göcek'te dediğim gibi yani Marmaris'te özellikle ve Göcek'te e, normal hani makul yapçılara bence yer yok ikinci şeyde Göcek körfezinde gidersen şaşıracaksın tavsiye etmem ama ama yani neredeyse seyir yapılacak yer kalmış Demir'den herkes demirde herkes demirde yani manalar ağzına kadar dolu Tekrar o göcek biliyorsun işte manalardan çıkınca o göcek körfezi vardır. Benzir almaya karşıya geçeceğiz. Tekne, o, tekne parkı halinde yani bütün. Tekne kolyeler... parka halinde bir köşesi oligarkların motor yatlarını ayırmışlar. Böyle onlar da tabii herhalde apar Avrupa'dan kaçıp buraya gelenler. Bir tersane adasının önünde acayip iki tane hiç alışmadığım dizaynda tekne vardı. Böyle. Motor yat böyle üstü böyle kapalı gibi bir hangar yani böyle bir brandadan hangar var gibi bir şey gibi beyaz. Hatice sordun. Ha dedi ki bu şer olur. O ne dedim? Dedi ki büyük motor yatların e, altı ayda bir personeli değişiyor ve malzeme temin, ikmal için. Onlar nereye giderse bunlar da peşinde gidiyor. Yani lojistik gemisi gibi var ya. Onlar, evet. Ikna, ama yani kendisi de motor e, yat gibi zaten. Yat market Yat market bizim o Carrefour <gülüyor> ve Milo'sun yüze ayat ee, yani onlar da böyle peşi, onlar da mesela ters anarsın önüne devinlemişler. Yani görecek halde olmaktan çıkmış, boynuz bükü, çok sevdiğimiz bir koy. Du. Ne yurdudu şaşırdık. Yani bir kere o, o bir tane savaş iskele olmuş da iskeleyi bitmiş o iskele olmuş Maria. Ee, Maria da e, bu çok katlı katamaranlar işgal edince, yani sen bağlandığın yerden ne yeşilliği görebiliyorsun, ne daha görebiliyorsun. İyi ya acayip yani almadığın kadarıyla katalanan yatırımını yapıp bu maliye bütçesinde baş edemeyen de çok insan var. Herkes mecburen işte böyle alternatifler arıyor. E, herhalde işte o iskeleleri işleten eski işte oranın köyleri vesaire de iyi ay tahmin ediyorum bu şey yani. E, dolayısıyla göçeyi ben kimseye tavsiye etmiyorum eşek dostla. E, çok ne? zor kalması Belki Ekim kasım falan hani güzellik yaşanabilir ama onun dışında sakın ha. <gülüyor> Valla şimdi tavsiye dediği aklıma geldi. Tabii sana da bana da soruyorlar işte ne tekne alalım, nasıl tekne alalım falan diye. Ben de sakın ha, almayın diyorum. Ee, ee, bu, bu koşullarda tekne... çok zor Beysol. Yani bu kira koşullarda Kiralamak daha, kira daha makul hale geldi herhalde değil ee, mi? Yani olabilir. E, olabilir ama yani. İkinci de tabii ikinci şey de dediğim gibi. Yani insanlar özel pandemiden sonra yazlık ev niyetini kullandı. Ee, yani öyle kullanıyor. Dolayısıyla bütün Hisarönü Körfezi'nde demir atıp 3 ay kalan var. Şimdi bizim güya bir kıyı kanununda 15 günden fazla kalamıyorsun olsa veya 10 günlüğüne. Ee, ama takan yok. Dolayısıyla e, herkes birer yüzer ev. İster 45 fit ister 85 fit Böyle bir yerde de demir atmış. Ee, dirsek aynı şekilde. ya aynı şekilde. Yani işte Bencik biraz Orası alarga olduğu için daha çok oranın bir trafiği oluyor ki biz orada kaldı. 5-6 gün çok da güzeldi. Şeyler için. Dolayısıyla tabii bu duran teknelerinde ikvali için hızlı zodiaklar devreye giriyor. Şimdi konu konuyu açıyor. Yani bu yaz biliyorsun hmm. kazadan geçilmedi haberler En son geçen gün oldu. Yani göcek içinde bir tane genç bir kızcağız öldü yaralıyorsan. Yanındaki erkek arkadaş veya eşi yaralandı. Dolayısıyla bütün bu zodiaklar Full speed e, alışverişe gidip geliyorlar en yakın yerleşim yerine. E, yani e, normalde sürat tahtidi liman içinde ya ikiye üç gün ama takan yok. E, sahil güvenlik ne yapıyor dersen o da gelip mavi kartı alıyor sana. Yani böyle bir komiklik var hakikaten. E, yani sahil güvenliğin şakası yok artık. Çok ciddi denetim yapıp ceza kesmesi lazım bu şey. Hakikaten yani can sağlığı tehlikeye geliyor öyle diyorsan. Bekleyin. E, Şöyle bir anekdot söyleyeyim. büyükte e, bağlıyız Kuluğüyük'te biliyorsun, taş iskele var. Ama orası biraz solgan olur evet. yani. Arada e, yalnızı çok büyük bir yani kendi büyük bir tekne böyle, 40 metre falan, e, böyle işte, kocaman zodiac, zodiac'tin markasıydı. Yani bir dingisi var. İki çarpı iki beygir, ama kuvvetli bir şey. Yani ne diyeyim, servis motoru. Bizden böyle böyle bir ortalık dalgalanmaya başladı böyle yani bir motor sesi falan filan. Hani filibot filmot geçeceğim dedim. Kıç koltuğumuz koptu düşündüm oyunda. Çattı da attı. Yani o zaman adam çocuklara kaptanın da dal gemici. Çocuklara eee Noel hani sosisler takıyorlar ya arkasına şişme böyle silik evet. gibi. Onlarla Hı -hı. hani su su eğlencesi. Dedik, ya ayıptır yani burada <gülüyor> biz dalgada nasıl <gülüyor> dalga yapar mı dedi sahip. Bir de milaka şey yani var bari kolayisi şey anlatmak lazım. Neyse. <gülüyor> Peki. Aycan, senin e, sırf Türkiye değil e, yurt dışı kıyılarında da e, ciddi bir şeyin var. Mukayese eder misin? Yani Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye hayatlar evet. nasıl değişiyor? Koşullar ee, nasıl değişiyor? Ya, Yunanistan'da gördüm. insanlar. E, yani öyle bir koyda Bırak 3 ay kalmayı, 4-5 gün kalıp sonra başka bir yere gidiyorlar. Yani bizlik kadar tekne yok Yunanistan'da. Kilo daha eski ama herkes şakır şakır yelken yapıyor. Yani katamaran ise katamaranla yelken yapıyor. Çıkıyor, gidiyor vesaire. Charter e, olan yerlerde aynı kalabalık var. E, dolayısıyla yani Türkiye'nin enteresan... Türkiye biliyorsun bu e, üreticiler Türkiye'deki distribütörlerine model üzerine model ediyorlar. Yani Türkiye distribütörleri Yılın satış şampiyonları oluyor. Katamaran'da, motoryatta, aklına ne Şeyde bütün. Dolayısıyla yani bu coğrafya, ekonomi, işte bütün tabii hep bu konuştuğumuz tartışımız şey, krizi vardı, yoktu, geçimi vesaire falan, falan Ama anladığım kadarıyla geçenlerde bir yazı okudu, o aydınlatıcı oldu. Yani gelir dağılımı bozuk olduğu için, gelirin önemli bir kısmına sahip olan azınlık, ee, o gelirin büyüklüğüne orantılı olarak harcama yapıyor. Dolayısıyla bütün o 500 beydim işte direksiz katamaranlar. Şimdi bir de onlar çıktı biliyorsun belki. Böyle evet, şey evet onu söyleyecektim. Evet. Güzel güzel. O, yani bunlar güzel bunlar, bunlar, bütün, e, bunlar böyle Bu benim tahminim bu nedenle. Dolayısıyla e, insanların e, bu konuda harcamada rahat bir kesim var. Bunlar da en pahalı, en büyüğünü alıyor. E, i̇şte o onun içinde da doluyor. E, denizcilik. Yani bir de çok fazla seyir yapayım, oradan oraya gideyim, balatlarda yani keyif yok yani şey. Çok az böyle küçük mütevazi tekne birkaç insana rastladım. Bodrum'dan çıkmış. İşte Marmaris'e gelmiş. Oradan Gözde'ye gelmiş. 9-10 metre. Motor yat dediğine ya, çok küçük bir motor bot. Aslında aşağı, göçük, pırıl pırıl böyle her şeyi tekne. Çok da imrendim ama azınlıklar. Yani çoğunluk başka türlü şey. Peki Alican, e, neredeyse zamanımızın yarısını tükettik. Sen ha. ben e, uzun zamandır e, müzik e, koymuyorum programa evet. ama sen istedin. Nişantaşı'nda evet. geldim. Şey, getirdim. E, şimdi ikinci bölümde belki biraz Yunan adalarından da bahsederiz. Orada evet. güzel deneyimler yaşadık. E, Milos adasında böyle e, Milos çok en güney batı yani e, Mora Yarımadası'na en yakın olan ada, en uzak ada öyle düşün. Oraya gittik. Ee, işte hava da çıktı kaldık 5-6 gün. Çok da güzeldi. Orada böyle e, günlük tekne turları yapıyorlar ama yelkenli tekne turlar. Ee, böyle genç kaptanlar e, genç kaptan, bayağı kaptanlar e, böyle bir her gün işte 10-15 kişi alıyorlar. Yelkenli bir rotaları var. Çıkıyorlar ana limanda. Bir yerleri gidiyorlar. Sonra dönüyorlar vesaire. Ee, dönüşte de bu müzik çalıyorlardı. Bu analisinin, Skardelia diye çok sevdiğimiz bir müzik şey de keşfettim Zined Sali de bunu daim iyi daha iyi bilir ee, aynı şarkıyı çok güzel söylüyor. Evet. Piskadelia'yı dinledim o zaman. Okay. Berhem, evet. Söylediğiniz devam ediyor. Centry'le yapıyoruz bu hafta programı. Alizehan tekrar anlatır, söyler misin ne dinledik? Niye dinledik? Annavisi. <gülüyor> Annavisi. Ee, bu yaz çok işte, uğradığımız bir süratte da hakikaten. Çalınıyordu bu şarkı. Ben de kaplanlardan birine sordum. Orada hemen telefondan şey yaptık gösterdi. E, Beğendin mi şarkıyı? Güzel değil mi? Evet. Ben zaten Yunan müziğini severim. Oldu. Bu evet, nasıl? Güzel. Eğlenceli. Evet. Yani, bu, bu da sevimli örneklerinden bir tanesi idi. Ya şunu hani Yunanistan'dan adıları konuşalım dedik, dedik ya. Aha. Şunu sorayım sana. Çok yıllar önce Yunanlıların turistlere gelmeyin artık yeter diye e, evet. şikayet ettiklerini hatırlıyorum. Aynı evet. şey tekne trafiğinde de var mı ya? Gelmeyin artık diyorlar mı? E, e, Valla e, yani bazı noktalar e, hakikaten izdiham öyle diyebilirsin. Mesela Hidra adası. Şimdi Hidra adası e, limana girmeyiz demiştik biz. E, Hidra adası Atina'ya yakın bir ada. Yani Egeyi geçtikten sonra Atina'ya yükseldik. İşte <gülüyor> şeyler e, Sifnos'a. Hidra'ya geldik çünkü kardeşim Hidra'ya gelecekti Atınan uçak oradan feribatı iki saatte geliyorsun. Ee, Hidra'da bir koyda kalacaktık. Mevcut. Geçerken baktık liman boş oldu. Peki girelim ondan sonra. Hakikaten girdik e, liman doldu. E, Beysun önümüze bir sıra daha demir atıldı. Yani Önüne demir atanlar koltuklarını senin baş koç boyunuzuna bağlıyor. Onun önüne bir sıra daha attılar derken e, hakikaten e, işte böyle teyifsiz gecelerden bir tanesi bir bot'a pırtılası çıktı. Enteresan. Yani onun içerisinde tabii. Kaçak. Malga, malga, aynen. Kaçak. Değildi. Gece böyle bir üç saat, üç saat. E, işte bizim bot sırpalanacaktı. Bot arkadaydı çünkü. Onu bir tarafa aldık vesaire. Öyle uykusuz, yarı uykusuz bir gece geçirdik. Neyse sabah karşı durdu. Ama ya yani bazı noktalarda hakikaten izdiham var. E, ama Hidra yani o kadar çok ilgi çekiyor ki e, Sonra e, güneyinde e, Mos, güzel bir koyda kaldık. E, orada da işte demir atıyor millet. Bu, onların çok güzel, böyle kırmızı, çok şık, deniz taksileri var. Hakikaten çok şık, küçücük ama güçlü motorlu. Vızır vızır onlarla millet şehre gidiyor. Böyle yani Gece de o deniz taksi trafiği başlıyor. Yani bazı noktalarda çok kalabalık. E, aynı şekilde e, Milos normalde uzak olmasına rağmen Gelen hava çıkarsa kalıyor yani çok gidilen gelinen bir ada ama mesela Santorini'ye gitmedim çünkü biliyorum bir izdahan var denizde de karada da yani nüfus bazı adalarda nüfus kaldırma ama onun dışında çok sakin çok huzurlu güzel adalarda mesela Astipal'e bütün Türk yani gitmeyenlere tavsiye ederim bizim Kosta aşağı yukarı bir kırk falan oluyorsan biraz daha güneybatısında. Ee, çok yol üstünde olmayan bir yana. Aykırı bir yana zaten. Korsan adası olmuş. Cennet gibi küçük bir yana var. 14-15 teknedir. Yar bulamazsan iki tane iyi demir tutan koyu var. Yani çok sık havaları gayet bir üstünde orada geçirdik. Ee, çok güzel şey değil. Ee, bir tek Meltem estiği zaman tam Meltem otoyolu üzerinde yani Meltem zaten son oradan bir kuvvetleniyor sonra Rodos'a doğru gücünü kaybediyor. Hava kalacaksın şeyle bütün. Yani deniz büyüyor, kabarıyor falan filan. Ama Astipaliğe herkese tavsiye edebileceğim bir ada. Biraz yani bizim Peki. burada da 12 adalar dışına çıkmak istiyorsunuz. Belki evet. ee, ben tekrar bizim kıyılara geleyim. çok şu aralar çok yaygın bir şikayet var. Türkiye'ye giriş çıkışlarda acente mecburiyeti diye bir Haklı. şey. Doğru. Yani, Aynı şey yaşadığım yasal... ayetler içinde kavga ettim ama düzen yani, çare yok. Bu, bu, bu bir yasal düzenleme değil ama bir tür devlet tarafından ya da idaret tarafından neyse bir emrivaki gibi duruyor. Yani Doğru. şöyle açıklayalım. Mesela ben çıktığım zaman bütün işlemleri kendim yapmıştım. Gayet. Yani, hem ayvalı dolaşmış oldum hem de işte işlemleri kendim yaptırdım. Ajente ile muhatap olmamıştım. Ama Tabii. şimdi e, biliyorum ki artık limana gidiyorsun acente üzerinden geleceksiniz diyorlar. Evet. E, dolayısıyla seni bir ajente'yi para ödemeye mahkum ediyorlar. Nasıl bir evet. e, çıkar paylaşımı var onu da bilmiyorum. Nedir senin ee, görüşün? Çıkar ne? paylaşımı. Yunanistan'da şey var paylaşımı. mı böyle bir şey? Mesela Hayır, Yunanistan? Yok, yok, yok hemen söyleyeyim. Yani Yunanistan'da acem pahalı. Yani Yunanistan'da böyle kom... Şimdi bazı adalarda gümrük bir tarafta atıyorum port polisi yani liman polisi, öteki koyda e, pasaport polisi öteki koyda böyle vakalar mesela Leros'ta hepsi farklı yerlerde. Ama e, yani acem senden aşağı yukarı minimum 150-200 euro para kesiyor. Dolayısıyla sen bir tane araba kilalarsan günlük 30-40 euroya Euro her işini yaparsın. Dolayısıyla mesela Simi'den çıkışta hiç ajanta falan her işimizi kendimiz yaptık. Öyle bir zorunluluk yok. Bozburnu'na geldik. Bozburnu'nda biliyorsun küçücük bir yer. Liman belli, liman evet. başkanı belli, gümrük belli, polis belli. Dediler ki olmaz değil ama e, dediler ya Yunanistan'da bir ülkeni mi Yok dediler ki işte bizde böyle işte onların bir yetkisi var. Yok bilgisayara girmeyi onlar biliyor. Böyle bir şey söylüyorlar sonra liman müdürü vallahi beyefendi ben Fethiye'den yeni tayin oldum vallahi bilmiyorum sizi <gülüyor> vallahi en keresi arada sırl oldu deniler ki listeyi de asmışlar. arayabilecek ajantalar diye işte bir aradık ya efendi geldi Bin lira verdik halletti yani o da pazarlık yaptık dedik ama dediğim gibi saçma yani normalde alıp evraklarını kendin neyse yaptırabilmen lazım. Vallahi böyle, benim en son e, aldığım bir duyum diyeyim sana e, mesela e, 1 Kasım'dan itibaren galiba devreye girecekmiş. Hı hı. Artık evini satarken de emlakçı üzerinden satmak zorunda kalacakmışsın. Haberin var Bilmiyorum mıydı böyle mi? bir şeyden? Hayır böyle bir şey yok. Bilmiyorum. Tabi yani evet. dairesinde olurdu eskiden o şeyler. Bir de emlakçı mı geliyor şimdi? Yani, yani şimdi yani... galiba bu bu ile ilgili ha, Airbnb, olarak evet, o bir düzenleme ha, evet. getiriyorlar. Galiba o düzenleme içinde Olabilir. de tıpkı bizim liman giriş çıkışlarında acente mecburiyeti gibi e, emlakçı olabilir. üzerinden yapıp sanıyorum bir tür e, gelir kaçırma evet. meselesine e, düzenleme getirmeye çalışacaklar ama ne olacak yani sen kendi evini ben, ben sana evimi satamayacağım illa arada olacak satamayacağım aracı olacak ama yani ben de evet. bu şeyde bu, bu acenta meselesinde tekne evrakı giriş transiklok meselesinde yani bir gelirden ziyade sanki bir kolay yola gitmişler yani birisi bir software hazırlamış sonra nedense bunu Neticede bir ekrandan giriş yapıyorsun. Bu ekranı yatçılarla paylaşmak yerine bir tek sınırlı sayıda ajantayı yetkili kılmışlar buna ulaşımına. Evet. evet. Nedir oradaki püf noktası anlamıyorum. Korku mudur, bürokrasi Yani bilir. benim yani... bildiğim benim bildiğim o doldurman gereken forma ulaşamıyorsun. Evet aynen o işte. Oh, oh. Ulaşır. Este ulaşırdın. Esne ulaşırdın. Ee, umarım değişir. Ee, ama dediğim gibi yani diğer tabi mavi kart Mavi kartınla içindi, sahte kerele aynı şekilde devam ediyor. Adaları gidiyorsun, mavi kart diyorlar. İşte yalan yanlış boşaltıyorsun, bir şey sana oradan bir şey yapıyorlar. Ya da, bo ya da boşaltmıyorsun, ofise gidiyorsun, kağıdı imzalıyorsun, ıslar. E aynen. Aynen. Parasını aynen. ödüyorsun. Parasını yani, ödüyorsun. Sair güvenlik gelirse de ha mavi kartın tamam diyor, gidiyor. Yani Ev. Evet, yani Orada bir çevreye yönelik bir duyarlılıktan çok. Ranta yönelik bir duyarlılık var galiba. Böyle işte hem rant hem şey yani mış gibi yapmak genel hastalığımız olduğu için mış gibi mış gibi öyle. Ama olan denizleri oluyor, olan şeyi oluyor. Yani bizim e, tabii bu beklemek lazım. Yani seyri arttırmak lazım, yarışı arttırmak lazım. İşte bu rallileri teşvik etmek lazım. Yani ne yapıp ne edip insanları biraz daha denizci yapmak lazım. O koylarda rahat demir, çift koltuk. Yaz, Ağustos geldi, Temmuz geçti. Koş, zodyakla motorla git alışveriş yap. Bu temponun dışına çıkarmak lazım. Yani bu türlü <gülüyor> e, kirlenecek. Yani sürdürülebilir değil. Hani var ya tam moda şey. Sustainability. Bu model hmm. sürdürülemez. Yani bir de sonra o koylar kokmaya başlar. Ki göcekte bence emareler var. E, değil yapacak. Doğru düzgün yer kalmaz. Rus da gider başka memlekte kaçar alır teknesini. E, sen de böyle kirletilmiş şeylerle kalırsın. Şehirler gibi düşün. Yani nasıl şehirlerle canını okuduysak bir sürü canım yerleşimi koylar da benzer tehlike altında diye düşünüyorum. Peki Alican Yunan adalarından söz ettik sana deneyimli bir denizci olarak şeyi de sorayım. Ada ada hep önemlidir denizcilikte. Hı -hı. Yani çünkü ada Hı -hı. dediğimiz şey Hava nereden esersesin? Ters tarafta bir saçak altı bulup kuytu var, ıı, doğru, bir liman doğru, bulabilirsin. Doğru, bir taraftan doğru, avantaj. Doğru. Ama, Ama doğru. seyir yapıyorsan, rotanda adalar varsa, Hı -hı. adaların oluşturduğu lokal hava ıı, durumları var. <gülüyor> İstasyonumuz. Burada sevgili. Güzel siz, evet. Burada sevgili Gökhan Aburuda analım. Evet, ee, Naim evet. çok güzel anladı şimdi Kenan evet. Vallahi valla dinlerken, ya, yani. Hem bir tatlı gülümseme di hüzün bir arada dinledim sen programda aynı mı burada bizeren yok bu, Aa, yok şimdi, bugün, şimdi, bugün, Gökhan bugün. E, evet Gökhan'ın şarkılarını çaldı müthişti ya hakikaten. yani şey de çok böyle ne diyeyim hem hüzün hem neşe işte hepsi bir arada bir duygular yaşattı hakikaten her fırsatta da tabi anıyoruz zaten e, dediğin doğru yani bazı adalara yaklaştıkça rüzgar bindiriyor e, dışarıda 10-15 olan rüzgar işte Pico'ya girince 25'e çıkıyor. Demir kontrol etmeye başlıyorsun. O, bu ne oluyor? Eyvah dışarıda böyle ben çıkmayayım diyorsun. Sonra hadi bir gayret bir cesaretli çıkayım diyorsun. Abi bakıyorsun 3 mil açılınca rüzgar 17-18'e düşüyor. Yani deniz normalleşiyor. Dalgalar makul geliyor vesaire. E böyle çok etki var. Ege hakikaten yani özellikle Temmuz Ağustos'ta Meltem rüzgarıyla neredeyse saklanma çoğunlamak lazım. Ee, bir kere gerkenlerinin evet. çok sağlam olması lazım. Cam çalışıyor olması lazım. Tercihen becerebiliyorsan bir tek bizim, beni tekrar öyle Bir tane cerema var. Bir inner state, Yani ara bir flok açabileceğim bir etsiyalın olması lazım. E, Eksorient dağıtıcısı fırtına da basardı senin teknende Evet, evet. O küçük evet. renkli olanı. E, yani böyle yerkenler özellikle yükselmek için orsa çekmek için şart. Öyle söylüyorum. Ocaklar yani, küçüldüğünce onun merkezi yukarı gidiyor. Yani ağırlık merkezi. Yani sen Gülsan şeyi. Dolayısıyla e, pek iyi işe yaramıyor. Teknenin dengesini bozuyor vesaire. Ee, ama yerken şart motorla zaten yol alınan mümkündür yani motor yatları da ya işte, herkes altıda çıkıp işte 12'de varacağı yere varıyor 12'de Meltem amca uyarıyor başlıyor esme <gülüyor> ee, sevgili Gökhan'ın bir lafı vardı sık sık tekrarlardı konu açıldıkça ya, e, yani Yelkenci, denizci en sonunda kendi kararını kendi verecek böyle hani onun bir azarlar gibi bir ses tonu var evet, ya var var. Evet, evet, <gülüyor> evet, evet, yani evet. onu soracağım sana yani e, ne bileyim e, adalar arasında e, seyir yaparken buluttan denizin üzerindeki buğulardan vesaireden e, havanın değişeceğini falan fark edebiliyor musun? Mesut yani ediyorum tabi ama sınırlı ediyorum yani mesela ya şöyle bir örnek şeyler çıktık ee, Ermiyon diye Yunanistan ana karasında, Monevazia daha yukarısında Ermiyon diye böyle bir korunaklı liman var, ee, bir koy aslında her tarafı kapalı bir koy, bir tek böyle hafif kuzey doğuyu açık bir ağzı var. Ee, pilot kitabında Rota kitabında da yani burası güzel bir limandır. Ee, hatta bazı tekneler kışı burada geçiniyor. biz de e, Üç kişi olmuştuk. Kardeşim de gelmişti. Biz Hidra'dan sonra ortada bir ada var. adını unuttum. İşte bir gece orada kaldık. Sonra oradan çıktık. Gelmiyor. Her Herminioni'ye geçtik. Hem alışmış falan da biraz mütbar yapmamız lazım. Koya girdik. Allah Allah. Bir dalga, solugat. Kıyamet. Millet böyle hani yüz gibi. Zakırsak. <gülüyor> Allah Allah. Biraz daha koyun dibine gittik falan filan. Neyse böyle bir lagün. Yani sığlaşıyor, Dip çamur. Demiriyi tutuyor ama feci saldırı derken bir iskelesi var karşıda bir var. Ee, limana var limana dedim, dedim liman daha feci neyse herhalde geçer derken hava güneye döndü rüzgar herhalde kesecek sallantıyı dedik. ah gene kesmedi işte enteresan böyle yani sallansın bir gece geçti her gün bu böyle bir yarım ada bizim büyük ada Dilburunu gibi düşün ondan sonra Hı -hı. yani bir tarafı koy Fakat öbür tarafında da bir koy varmış bir sabah yürüyüşünde onu keşfettik. Biz de köpek olduğu için yani sabah mecburi böyle langır lungur yani mutlaka bir kara programımız oluyor. İşte zodiakta çıkılıyor. <gülüyor> Orada bir yürüyüş. Aa, dedik ya orası çok güzel. Sonra döndük demir aldık oraya geçtik. Hakikaten o havada kalınacak yer orasıymış. Böyle, hani var ya göl gibi sakin çok güzel. Ee, şimdi, Hı -hı. E, tabii, yani e, şeyle e, öğreniyorsun. E, bir de tabii e, hava raporu işte 10 15 diyor. Ne diyor? Güzel. Serifos böyle o da Güney Siklatlarda bir ada. Ee, Hidra'dan sonra oraya geçtik. Yani Ermion'dan çıkıp oraya gittik. Ee, attık, yorgunduk da. Sabaha karşı yine ayaklandık. Meltem dalgalan indiriyor. Şeyde yok, hafif Yani hiçbir tahminde falan yok. Böyle 25'in üzerine çıkmış hava, demirler zıngır zıngır, yandaki tekne bir Polonyalılardı. Çok ilişkin içmişlerdi ama tekne yasladı, ama uyanmıyordu işte. Kimse rahat böyle enteresan, yan de falan. Kimse yani bir tane koymuşlar. Sabah zor ettik, sonra baktık, sabah şeye devam edecektik, ee, Naksos'a devam edecektik. Baktık havası ertesi, Milos'a indik ekrandan, yani rüzgarı arkamızda aldık. Çıkmayı mı koydular? Diyor ki ya burada durursak şey alacağız, yani kaynayacağız. Bir de koy güzel bir koy ama zor demir tutuyor. Ee, bu Serifos neresi biliyor musun? Cuma il ilk e, şey yarışı, Pigeiro yarışı, Trans e, evet. İstanbul yarışında yarışı nötralize ettiklerinden biliyor musun? Yani asıldıklar, asıldıklar. Serifoslar. Sonra bizim Ahmet Kulaçoğlu hatırlarsan radyoda program yaptık. Ee, evet. Onlar iki yediyi işte asıldıkları adam. Yani güzel kocaman bir koy. Ama eriştelik var. Tutturamazsan demeli bir işe yaramıyor. Küçük bir iskelesi var. Orada atıyorsun ama tam Meltem'in gözü. Kafadan esiyor da. İş liman var. E, bu ne dedi? Dediler valla Yunanistan'da böyle tonoz var zaman Ama koptu hepsi. İstiyorsunuz dalın. Dipten bir tonoz vurmaya gayret edin. O zaman rahat edersin. Diye. <gülüyor> ama karanlık suydu. Dalgaya cesaret edemedim ben de. Yani böyle pis bir suydu. Şey bütün. Dolayısıyla yani... Sürprizlere açık olmak lazım. E, Meltem'i de kollayacaksın. E, yelken şey yapacaksın. E, bu şey de efsane. Bu RIP'lere 2x405 cilt ile ilgili motorlar takıyorlar işte. Yok ben 2,5 metre da orada uça uça seke seke gidiyorsun falan. Benim gördüğüm ripler valla pek seke gibi içkence halinde yol almaya uğraşıyordu. Böyle kuvvetli 25 lat havada bir yerden bir yere giderken. Allah içindekilere kolaylık versin dedik. Peki Alican, yani. e, meteoroloji istasyonlarının performansı nasıl sence? E, Valla Beysuncu. Hani sen, hangisi, e, sen hangisini e, kullanıyorsun? Ya, ya bu arada şımarıklı diz boyu 6 tane model var. Bu, Ukmo diye bir model var. Ukmo'yu ben nereden seviyorum? Biliyorsun geçen sene Korsika'da bir hareken yaşadılar o sonunda. E, biliyorsun tekneler kareye vurdu vesaire hiç uçuk olmadıkları için o şey. Bu harekeni yani Tayfun'u tek bilen Site oymuş. Öyle bir yazı okumuştum. okumaya bakıyordum ondan sonra. Bir yakın genelde birbirleriyle. Avrupalıların sitesine daha yakın ECWFM galiba yanılmıyorsan. Dolayısıyla yani hem Windy hem uh, Predic Wind ikisi de sana her şeyi veriyor. Ama her şeyi de vermiyor. İşte Sürprizlerle açık olacaksın. Yani. Ben de geçenlerde bir yorum rastladım çok güldüm meteoroloji istasyonlarına ayırırken mesela Windy için iyimser diyorlar. İşte Vogue için de olmazlar. Şöyle yanlış Beysun. <gülüyor> Windy'de artık Windy'ye girdiğin zaman modeli seçiyorsunuz. 6 tane model var. tane model, model var. Yani Yunanların yaptığı var. Poseidon her şeye rağmen Yunanların kendi sitesi iyi tahminler veriyor. İyi tahminler veriyor. Yani daha onlar daha lokal olarak geliştirdikleri için yani oğla bir seyir yapacak olanların bütün işte windy, predict wind deficient istediği modelde çekitsin. O bir Poseidon adamasında fayda var her zaman. Eee tabii dalga boyuna bakmak. Çünkü Gökhan bulut söylerdi. Ege'de Meltem çünkü 1-2 saat sonra deniz büyümeye başlıyor en belli yerlerde. Yani mesela Adalar arası, Adalar ile Kos arası, eee işte ne bileyim Milos, Naxos arası yani deniz büyüyor. Ios, e, Çin Auza minisikatlaları, enteresan. Yani bu tarafta deniz bir de böyle yirmi falan esiyor. Yani o büyüyor. Büyüyor, büyüyor. Yani orada işte. Orada da tabii yerkenliğin avantajı. Yani bahsediyorsunuz. Evet tabii o a, dalgaların büyümesinin derinlikle de yakın ilişkisi var. Evet yani... tabii tabii tabii. Yani e, e, tabii. Tabii o da ama bu dediğim yani adalarında derin suda da bir anda deniz böyle vardı. Yani, ay deniz kabardı derler yani böyle evet. büyük, büyük büyük kuzular gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki evet. biraz önce şükür edin köpek e, e, evet. söz ettin. Bu sözünü ettiğim, e, yaz, rastladığım yazıda adamın da köpeği varmış köpek olunca mecburen e, kıyıya bir ilişkisi olması gerekiyor evet, ki köpeği evet, dolaştırmak gerekiyor. Aynen, yani, aynen, aynen, aynen. Köpekle yaşamak nasıl bir şey? Ya çok keyifli bir şey. Yani biz köpek, bizim köpek bu pati ikinci sezonu e, tuvaletini tutuyor. Tutmasını istiyoruz aslında. Yani uzun seyir yapıyoruz. E, yani böyle oturuyorum 9-10 saat seyir yapıyorsunuz. Tık yok hayvan. karaya çıkınca zaman koşuluş gidiyor falan filan. Yani Dışırsa tekneyi kullansın istiyoruz ama alıştırmalı çünkü dışı köpek. Ama dediğim gibi yani o zodyak iniyor, motor takılıyor, mutlaka bir kareye çıkılıyor. Ee, öyle bir şey var. Öyle bir hayat var. Ee, peki, ee, peki, sana bir soru daha. Köpekle yaşamak nasıl sordum. Sen e, biliyorum sizin teknenin trafiğini. Misafirle Aha. yaşamak nasıl bir şey alacaksın? <gülüyor> Misafirle <gülüyor> yaşamak keyifli. keyifli ya yani. bize bizim çok fazla çok fazla trafik olmadı. Yani e, Haziran 15'te çıktık işte, Temmuz ilk haftasına kadar misafirler vardı. Onlar gittiler, sonra biz ikimiz Sonra da Ağustos'un son haftası işte kardeşim bir hafta on gün kaldı. Ya biz şeyiz, keyifli vakit geçiriyoruz. Misafirler bizden daha çok mutlu ayrılıyor. öyle değil. <gülüyor> Peki. Ali senesine, yani, program. Katavara ne konuşamadık Beysun'cum? bu. Olur, değil ben, Senle bir program yapalım. Hatta birilerini de çağıralım bir şey de. istersen. Başka bir şey yani, soracağım sana. Ee, evet. Yani sen kaç metrelik bir tekneyle başladın denizdeki hayatına? 6 metre miydi senin o sarı? 70 hatırlıyorsun. Bebek'te dururdu kahvenin önünde. 5.70. Şimdi beş, de 50 bir tekne var. E, 15.00 evet. Peki ben Ali Can sorsam. Hı -hı. Sıfırdan bir tekne tasarlasan. Kaç Hı -hı. metrelik bir tekne tasarlarsın? Neleri az buluyorsun teknede, küçük teknede, şimdiki teknede neyi fazla buluyorsun? Yani önüne beyaz Hı -hı. bir kağıt alsan, nasıl bir Hı -hı. tekne çekeceksin? Özellikle yaşam hallerini soruyorum. Armasını ee, soruyorum. E, Mevsun, şöyle diyeyim. Şimdi 50 fit'in e, tabii Ege'de bu dalga arası vesaire açma özelliği var. Rahat edilmiş. Işte. Ee, ama herhalde 40 fitin altında olmaz. Evet, olsa. Ee, bu YouTube'da Erik Andera diye Ande 2 E ile ve Bir adam. İskoçya'da yelken yapıyor ve videolarını koyuyor. Solar seyri yapıyor genelde. 10 metrede bir teknesi var. Tavsiye ederim. Erik Andera. Ee, bitti Yani tabii çok zor denizler. Bizim buralara benzemiyor. Yani havası, dalgası, suyu, limanı, metcizleri vesaire... Ee, ya yani 10 metrelik bir tekneyle adam her şeyini hallediyor. Hakikaten hayran kaldım. Ee, dediğim gibi yani ama işte 42 fil falan civarında bir şey tasarlarım. Ee, rahat bir kokpit tasarlarım bundan sonra. Ee, mutlaka iki parça ön alan yelken tasarlarım. şart. Kolay camadan tasarlarım. Üçüncü camadanı mutlaka koyarım ana yerken. Ben iki tane var. Ee, her şeye rağmen Ege Marmara güçlü motor istiyor. Yani designerın önericğinden bir 15 20 ilgili fazlası eğer problem yoksa mutlaka koyarım gibi gibi. <gülüyor> Peki Pitkos'u biliyoruz ikimiz evet. de. Evet. Eğer... yargısal teklisini ya gördük. O, o onu değerlendirsin yani aşağı yukarı yani Pitkos kadar deneyimli e, bir yarışçı evet. yani bütün evet. dünya denizlerinde yerken basmış. Evet. E, evet. Ve de işte Meşiro kurtarma hikayesinin de e, kahramanı. Evet. O, şu benim çok ilgimi çekti o videoda, her şeyi en basit mantıkla çözmüş. Yani ne bileyim mesela şey çok hoşuma gitti, baştaki krom şeyleri galvaniz yapmış mesela. Ne bileyim çekmeceler plastik bildiğin manada gördüğümüz kutuların biraz daha iyisi. Evet. Yani ya bu hiç... e, estetik tabi yani çok estetik takılmıyorsa pratik çözüm ama orada almak kadar o direği falan kendi başı indiriyor kaldırıyor değil mi öyle bir rahatlığı var o Evet evet öyle zaten yani, evet. şey kendisine verdiği briefte şey bütün Avrupa'nın nehirleri, nehirleri davranan, tamam, gidebilecek tamam. bir tekne yani evet. yarışçılığı artık bırakmış. Karısıyla birlikte ve de Avrupa'da yaşayacaklar ve Avrupa'nın bütün sularında dolaşıyor. Buna nehirler işte dediğim gibi kanallar filan dahil olmak üzere. Evet, evet, Ona göre evet, tasarlamış evet. tekneyi. Evet çok çok şey yani çok heyecan verici. Basitlik evet ama benim şahsen estetik kaygılarım var. Yani biz tekrar <gülüyor> plastik şey falan herhalde düşünmeyiz daha başka çözümler buluruz gibi geliyor. Yani hakikaten işte hep onu konuşuyoruz yani yeni dizaynlar hakikaten çok böyle geniş enli tekneler var. Yanaştığınız zaman millet geliyor ya tekne bir eski tekne evet işte 13 yıldır. Allah Allah çok klasik bir plan falan diyorlar. Yani bizim tekne bile artık neredeyse hani devode değil mi ama klasik tekne kaçtı. Hakikaten yeni tekneler inadına enli inadına geniş. Yani 38 bitin bir kokpiti var. Valla bizim kokpitin üç misli. Kış alanını, dümen, çift dümen vesaire falan filan. Evet. Bebek yedisin ya, atları çınlasın. Evet, dolayısıyla <gülüyor> e, yani e, ben denizde eskiyi öğrenmem dediğim, dolayısıyla e, yani böyle hani tekne. Peki de en de son kat katamaranı sorayım sana. Tamam. Bir, te bir tekne daha alsan katamaran alır mısın? Ee, birkaç katamaran modeli var çok beğendiğim onlar düşünürüm. Bu Utsumer grubunu çok beğeniyorum. Yani onların böyle çok hızlı giden. Ee, kaçak katı olmayan öyle diyeyim senin üzerinde. <gülüyor> Çek, katamaranları evet. var. Ee, çekme katı olmayan katamaranları var. Yani onları zaman zaman ciliyorum. Ee, ama katamaranı alınca da hızlıca dünya turu yapman lazım. Yani yazıp buralarda böyle göceğe gittin, oradan Marmaris'e gittin, Sini'ye gittin falan filan şey yazdım. katamaranı yazık. Yani alıp onla e, hızlıca özelliği çünkü Yani onlarla hızlı olduğu için havadan da kaçıyorsun. Havanın yani geldiğini görüp vesaire. Nişan i̇şte Dejuva'ya söylemişti. Yani katamanın avantajı yarışlarda. Cephe geldi mi cepheden kolayca tüyebilmektir. Yani zararsız bölgeye atmaktır kendini diye. Yani kataman olursa da öyle kullanmak lazım. Bizim denizlerde ha, yüzen evniyetine hayır. <gülüyor> Peki Ajan sanıyorum zaman var mı ekleyeceğim bir şey? Yok be devam ederiz. Naime ne diyelim sevgiyle anlıyoruz. Hakikaten. Böyle evet. bir şey. kanalesi. Ee, evet. Şey gibi. O da bahsediyor arada. Konuşuruz. Katamaran meselesini sen düşün. Belki bir başka uzman daha işin hani e, gemi inşa vesaire bilen birini de belki yola çıkarız. Onlarla tartışırız. Ama evet. dediğim gibi yani katamaranların şey amacı hızlıca. Uzun seyahatler yapmak. Çıkış amacı o. İşte balıkçıların Pasifik'te rahat etmesi vesaire. Lagunlara girip çıkması. Şimdi deniz üstü ev vazifesi görüyor. Enteresan. Göreceğiz bakalım. <gülüyor> Peki. Evet. Peki. Teşekkür ettim. Ve teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet açıklığınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.